アオズビー・ラーメン・シ ر イ م ン・ ا ل ر ジ ي م スミルラ ح, ح م د ラハ ه ن ح ラヒ ه و イ س ت ع ア ن ه و ラ س ت ン・シュー・ و ー・ ع ン・フ ب ス・ナ ل ه من イア・タ・ア・マーリナー・メン・ヤディ・ヒ・ラー・ファラ・モドゥ・ラ・ワ・マン・ユドゥ・ ل ル・ファラ・ハディ・ ل シャドゥ・ア・ラ・イ・ラ・ ل ラ・ ل ل ه ا د ي ラ・ ل ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ ل ه ラ・ ل ラ・ الله وحده ل ラ・ شريك له وأشهد أن محمد عبده و رسوله يا أيها الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أ ن ت م مسلمون يا أيها الناس ت ق و ا, ال ا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة و خلق منها زوجها من و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و ت ق و ا ل ل ه الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م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 サルラーラーハアレイヒワセレンウシャルラル م ح ت ث ا ت ه ا و ك ل م ح ت ث ة ب د ع ة و ك ل ب د ع ة ض ل ا ل ة و ك ل ض ل ا ل ة ف ي ا ل ن ا ر و ب ع د م ح ت ر م ك ا ر د ِ ش ت ر م ا ل s、mm. s, amı, <S a م ع ل ي a م ورحمة ا ل r ه و ب ر t ا ت ه ا ل ل wa barakatuh a l ر a h u m s a l a m r h i i uzan o u s u n Ömer radıyallahu anhu diyor ki bir sözünde bir adam ki diyor evinden üzerinde dağlar dolusu günah ile çıkar diyor. Ama diyor bir ilim dinlediği zaman ilim meclislerinde hazır bulunduğu zaman o diyor işitir ilmi işitir korkar döner ve tövbe eder diyor ve Oradan ayrıldığı zaman da evine üzerinde hiçbir günah olmayarak geri döner. Öyleyse sakın ilim meclislerinden, alimlerin meclislerinden ayrılmayın diyor Ömer radıyallahu anhu. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam meleklerden bahsederken Allah Azze ve Celle'nin seyyah olan, Yollarda gezen melekleri vardır. Bunlar nerede bir ilim meclisi varsa Allah'ın zikredildiği, hamd edildiği, tesbih edildiği, tazim edildiği hemen oraya dönerler, oraya girerler. Ve diğerlerinde gelin Allah'ın sizi görevli kıldığı yer burası derler diyor. Aradığınız yer burası derler diyor. Melekler gelirler ve ta kanatlarıyla gökle yer arasında gelirler. Hiçbir boşluk kalmayacak şekilde dünya samasına temaya kadar ilerlerler. Allah Azze ve Celle en iyi bilen olduğu halde der ki, kullarım ne yapıyorlar? Ya Rabbi, ilim meclislerinde seni hamt ediyorlar, tesbih ediyorlar, seni tazim ediyorlar, yüce etiyorlar, ilim öğreniyorlar. Peki onlar beni görmüşler mi? Hayır ya Rabbi. Peki beni görselerdi daha çok tazim ederlerdi, daha çok ilim öğrenirlerdi, daha çok seni tekbir ederlerdi. ピキオンナルネスヨルラルジャネティニヤラビ。ピキヨルジャネティミグヨルムシュラッピキネイダンスヨルラッティ、セリンキヨヨヨルムシュラメ、ハイリヤラッティ。キチン、タハファズチョバハルラッティ。ウィレイセ、ベンオンナル、バーシュラディム、ブヨルラララララララアザワジ Sonra melekler ki ya Rabbi, onların içerisinde oraya ilim için gitmeyen, hasbel kadar uğramış veya bir memfati için gitmiş bazı kimseler de var, bazı kimseler de var olsun diyor ben onları da o mecliste olmaları hasbiyle bağışladım diyor çünkü onlar öyle topluluktur ki aralarına aldığı kimseleri ıslah ederler. Allah Azze ve Celle'den bu meclisimizi de inşaallah Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği, meleklerin müjdelediği, affedildiği inşallah o meclisinden eylesin. Bu meclisimizden kalkmadan önce Allah Azze ve Celle bütün günahlarımızı bağışlasın ve günahsız olarak bu meclisten ayrılmayı hepimize nasip eylesin. Amin ya Rabbi. Kardeşlerim İmam Bukhari rahimahullahın El-Edebul Mufret adlı ahlak hadislerini bir araya getirdiği Kitabımızı şerh etmeye, okumaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle 672 numaralı hadisteyiz ki konumuz biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden gelen bize öğrettiği dualar ve lafızlarla alakalı devam ediyoruz dersimize. Evet 672 Enes radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Allah'ım üzüntü ve kederden, acizlik ve tembellikten, korkatlık ve cibirlikten, borç altında ezilmekten ve bir takım zalim adamların üstün gelmesinden sana sığınırım. Amin. Enes radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı しかし、私はあなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あに、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あ ...tahmin edilen ilerideki bir şey için insanın hüzünlenmesi, gamlanması, kederlenmesi manasına gelmektedir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hem olmuş hem de olması muhtemel ileride olacak şeyden sana sığınırım ya Rabbi diyor. Ondan sonra yine acizlikten ve tembellikten sana sığınırım ya Rabbi ki... Bir şeyi güç yetirememenin, yerine getirememenin karşıtıdır acziyet. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yine aciz olmaktan, güç yetirememekten sana sığınırım ya Rabbi diyor. Ve yine tembellikten sana sığınırım ya Rabbi diyor. Çünkü bir şeyde ağır olmak onu yerine getirememektir tembellik. Daha önceki duasında da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam birçok duasında da olduğu gibi acizlikten, tembellikten daima Allah Azze ve Celleye sığınmıştır ki maalesef tembellik bugün asrımızın en büyük kassalıklarından bir tanesi ve insanları hayırda engelleyen en büyük unsurlardan bir tanesi. Sonra Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım ya Rabbi diyor. Korkaklık yine Allah Azze ve Celleye karşı getirilmesi gereken hakların En büyüklerinden bir cihat gibi bir mevzuyu veya emri bilmaruf, nehri anil münker gibi bir mesnesinin terkedilmesine sebep olan en büyük etkenlerden bir tanesi. Bir gün Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sallam ibn Abbas radıyallahu anhum'a terk edildiğindeyken, ey çocuk, bazı şeyler öğreteceğim bunları iyi belle. Eğer sen Allah Azze ve Celle'nin hakkını gözetirsen, Allah da senin hakkını gözetir ve seni korur diyor. Şunu çok iyi bil ki diyor, eğer dünyadaki bütün insanlar bir araya gelse ve sana bir kötülük dokundurmaya çalışsalar, Allah dilemedikçe veya Allah'ın sana takdir ettiği kadar kötülük dokundurabilirler. Ve yine dünyadaki bütün insanlar bir araya gelse, sana bir fayda dokundurmaya isteseler, bilmen fayat dokundurmaya çalışsalar. Ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin sana dilediği kadar takdir ettiği kadar manfaat fayda verebilirler. Kalem kaldırılmış, defter dürülmüştür buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Yine cimrilikten sana sığınırım diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Yine cimrilik hem kendi nefsinin, çünkü insanın kendi nefsinin üzerinde hakkı olduğu gibi ailesinin de, eşinin de, çocuklarının da Akrabasının da Müslümanların da belli bir hakkı vardır mal olarak da. Eğer insan cimri davranırsa yapılması gerekeni yapmazsa hem büyük bir hayırdan mahrum olur ki biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cimrilikle iman aynı kalpte bulunmaz diyor aleyhissalatu vesselam. Yani ya insanın tamamen imanını yitirmesine ya da imanın zayıflamasına sebep olan en büyük etkenlerden bir tanesidir. cimrilik ve yine Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam borcun alır gelmesinden Allah Hazire ve Celleye sığınırdı yani borcu alıp da ödeyememekten onun altında ezilmekten Allah'a sığınırdı Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam çünkü borçlu insan yalan söyler diyor çünkü bir vaatte bulunur o vaadini de yerine getiremez de yalancı konuma düşer Yalan söylemiş olur diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve yine aleyhissalatü vesselam zalim kimselerin kendilerine、e, üstün gelmesinden de Allah Azze ve Celle'ye sığınmıştır. Evet bizler de bütün bunlardan yani olmuş ve olacak bir şeyden kederlenmekten, acziyetten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten... borcun ağır gelmesinden aldığımız borcu ödeyememekten ve zalim bir kimsenin bizim yenmesinden veya bizim üstümüze galip gelmesinden Allah Azze ve Celleye sığınırız. Amin. Çünkü kardeşlerim öyle şeyler vardır ki daha önce de dediğimiz gibi bunlar sadece ve sadece Allah Azze ve Celleye sığınıldığı zaman gerçekleşabilen şeylerdir. Allah'tan başkası buna hiç kimseni yapamaz. güç getiremez kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, afiyet、evet. versin inşallah. Evet 673 Ebu Hureyri radıyallahu <gülüyor> anh'a rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şuydu. <gülüyor> Allah'ım bundan önce işlediğim ve yapmayıp gereği bıraktığım, gizlediğim ve açıktan yaptığımı senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Muhakkak ki sen アメンヤラッピ。 Kardeşlerim bu dua aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın namazda iken selam vermeden hemen önce yaptığı son dualardan bir tanesidir. Allah Resulü Aleyhisselam bu duayı okumadan selam vermezdi diyor ki bu selam vermeden önce Allah Resulü Aleyhisselam'ın okuduğu son duadır inşallah ezberleyelim kardeşler. とあらどよりあららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら 私の言 o k 言 a h a i 言 i を言うと、私の言葉を言うと、a の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、i の s 葉 n 言うと、私の言葉を i うと、私の言葉を言うと、e の言葉 y 言うと、私の言 a を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉 a 言うと、m の s t a h a k olana t a k 私 i m e d 言 n s i n s 葉 n muakhirsin bir 言葉を i g と、私 i k t i 言 i r Ve olduğu yere koyansın. La ilahe illa ent ve senden başka hakkıyla ibadet edilecek bir ilah yoktur diyerek ne yapmıştır? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle'yi överek duasını bitirmiştir. Kardeşlerim duanın adaplarından bir tanesi de başta Allah Azze ve Celle'yi övmek ve sonrasında da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmektir. Bu nedir? Bu duanın adabıdır kardeşlerim. Yani elhamdülillahi rabbil alemin, hamd ancak alimlerin Rabbi olan Allah'adır bir övgü vardır. Ve salatu ve selamu ala nebiyyine Muhammed. Salat ve selam da nebimiz peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olsun diyerek duaya başlamak nedir? Duanın adaplarından, edeplerinden bir tanesidir. O yüzden insan duaya başlarken Allah Azze ve Celle'yi övgüyle ve Peygamberi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'e salavatla başlaması gerekir. Evet 674. Abdullah'tan ibaret edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın seyir duadadır. Allah senden hidayet, takvah. アメン。<am> Dünyalık arzulardan sana sığınırım. Ve yine mübah olmayan şeylerden beri olmayı senden dilerim ya Rabbi. Ve her türlü masiyetten de sana sığınırım.、Amen. Ve yine asıldır Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen rivayette asıl zenginlik mal zenginliği değildir. Ama asıl olan zenginlik de アラハサールー、アレイサラトウサラーム。ヤニンサナン、カナツァーヒボオマセ。アラハゼヴェジェンレイン、オノニチンタクテルエティネ、カナテツメセ、ベヘルハルカダ、アラハゼヴェジェンレエ、ネアプマセ、ハンテツメセデル。エウト。アラハサールー、アサラトウサラム。アラハマインニエスエルカル・ウダ、アラハマ、ドスト hidayeti, tam bir hidayeti senden dilerim diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet, amin kardeşlerim. Evet, 675 Sum Sumame-i Kumi Hazar'ın rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bir ihtiyarın yüksek sesiyle şöyle yalvarda eleşittim. Allah'ım, kendisine bir şey karışmayan katıksız, katışıksız kötülükten sana sınırım. Bu ihtiyar kimdir diye sordum. Ebu Dardadır どうもありがとうございました。<音楽> evet. Söylediler. Kardeşlerim Ebu Dardağ radıyallahu anh'ın yüksek bir sesle bunu söylüyor ki burada da bunun insanlara öğretilmesi vardır. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam seferdeyken bir yolculuk halindeyken mola veriyorlar ve molada insanlar tabi dağılıyor hacetlerini görüyorlar ve abdest alıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir sahabesinin abdest alırken ayak topuklarını görüyorlar. Güzel bir şekilde yıkamadığını görüyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yüksek bir sesle vaylul vaylun lil aqabi minen nar vay o ateşte yanacak topuklara diyerek yüksek sesle bağırıyor. İmam Bukhari rahimullah da ilim öğretirken yüksek sesle bağırıyor. Yani sesini yüksetmenin hem daha vurgulu hem de daha anlaşılır bir şekilde sesini yükseltme babu diyerek bir bab açmış ve bab başlığı altında da bu hadisizi ikretmiştir. Wa <Sessizlik> ilulil aqabiminin nar, vay o topuk、e, cehennemde yanacak topuklara buyurmuştur. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem o da bu şekilde ne yapmış? Sesini yükseltmiştir. O yüzden kardeşlerim bir insan aptest alırken Bütün vuzurlarını güzelce yıkaması gerektiği gibi özellikle de ayak topuklarında hiçbir kuruluk kalmayacak şekilde güzel yıkaması bu hadise göre、e, güzel yıkaması gerekiyor. Evet aynı şekilde Ebu Darda radıyallahu anhuda sırf insanlara bu duayı öğretmek için ne yapıyor? Yüksek sesle bağırıyor, sesini yükseltiyor. Hiçbir şeyin karışmadığı şerden sana sığınırım. Ya Rabbi diyor. Evet çünkü kardeşlerim eğer bir şeye şer, bozukluk, fesat karışırsa onu tamamen ne yapar? Bozar, ifsad eder kardeşlerim. Evet Allah Azze ve Celle'den her türlü şerden Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Evet 677, 66, 76 herhalde aynı. Zayıflık olarak bir şey not yok bende. Bakın okuyalım. Abdullah İbni Efra <gülüyor> radiyallahu anh tanrı ayet dediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım beni kar ile, donu ile ve su ile temizler. Tıpkı kirli elbisenin kirden temizlendiği gibi. Ey Rabbimiz olan Allah'ım, yer ve gök dolusu ve bundan başka dilediğim herhangi bir şey dolusu ...hamk ile bütün ölümler sana mahvurdursun. Daha önce işledik bu hadisi. Evet, hiçbir şey değil mi? Senes Adil'den anahtar rivayet edildiğine göre... ...Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı çok söylerdi. Allah'ım, bize dünyada güzellik var, ahirette de güzellik var. 8、ありがとうございます。 Allah diyor onlara dünyada verdikçe verir. Ama onların ahiretten hiçbir nasipleri yoktur. Ama öyle müminler vardır ki dua ederlerken ne derler? Kur'an'daki lafzıyla رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةَ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابًا نَارُ Ya Rabbi bize dünyada hem dünyada hasenet ver, hem iyilikte hasene ver. Ve bizi cehennem azabından koru. Kardeşlerim İbn-i Ketir Rahimullah'a Bu hadisteki ve dolayısıyla ayetteki hasene kelimesini açıklarken her türlü iyiliği yani iyilik adına ne varsa dünyada ki bunun içerisine her türlü dünyevi istek, afiyet, güzel bir ev, rahat bir binek, saliha bir zevce, ondan sonra itaatkâr bir çocuk, geniş bir rızık, faydalı bir ilim, salih bir amen ve amel. Rahat bir binek ve insanların seni güzel bir şekilde övmesi ve ne kadar hayır varsa hepsinin içine girmektedir bu. O yüzden hep duağımızın、e, du'a bablarına başladığımız zaman nasıl ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cevamül Kelim yani az bir mana ile çok ifade az bir kelime ile やらび、だんやらなかだるかいらばさ。 Ve yine aynı şekilde ahirette de hasene veriyor Rabbi. Peki bu hasenin en yücesi hangisi? Tabii ki insanın cennete girmesidir. Dünyadaki ahirette en büyük hasene, en büyük güzellik bu değil midir kardeşlerim? İnsanın cennete girmesi, cemali görmesi, arasat meydanındaki o meydanda. Allah Azze ve Celle'nin ona yardım etmesi, mizan, terazi kurulduğu zaman hesabın kolay olması ve ahirette alakalı ne kadar hayır varsa Ya Rabbi bize onu ihsan eyle. وَقِنَا عَذَابًا نَارُ Ve cehennemin azabından da bizlere ne yap? Kurtar Ya Rabbi diye ne yapmıştır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da duasında daima kurtar. buunu söylemiştir. Bir insana bu bile yetmez mi kardeşlerim ki daha önceki rivayetlerde de geçtiği gibi birileri geliyor diyorlar ki anas rabbil ahlamhu ya ya şeyh bize dua et Allahu ma aatina fi dunya hasana fi akhirat aslal dunuqna da ba naal tekrar dua et dediklerinde tekrar bu sözü söyler. Eğer vallahidır bir insana bu verilirse muhakkak ki dünyası da kurtulmuş, ahiresi de ahireti de Kurtulmuştur diyor Enes radıyallahu anhu. Kardeşlerim bu duaları çokça edelim. Çokça ezberleyelim. Çokça yapalım. Çünkü öyle anlar vardır ki Allah Azze ve Celle'nin duaların kabul edildiği bilemezsiniz o ana dek gelir. Allah Azze ve Celle de kabul eder de inşallah hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa erenlerden oluruz. Amin. Duada inşallah denmez kardeşlerim. Amin denir. Maalesef Bu、dilimize ne kadar alışmışsak da kurtulmaya çalışalım. Duada inşallah denmez. Amin denir. Amin. Evet. 678 Ebu Halei Sallallahu Aleyhi Vesellem Şöyle buyurdu. Allah'ım fakirlikten, mal ve evlat aklığından zillete uğramaktan sana sığınır ve yine zulmetmekten veya zulme uğramaktan da sana sığınır. Amin ya Rabbi. 8.Allahumma inni a'uudhubika m ل n al faqri wal q i l l a أ u wa d i أ a h w a a'uudhubika an qdlimah aw udhlam.Allah rasulallahu alayhi wa sallam, ya Rabbi, faqirlik、yani、a n t e q l e r e m k a r İşte sahibini Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetleri inkar etmeye götüren şey değil midir kardeşlerim? Veya Yüce Allah'ı asıl nimet verici olduğunu unutmak değil midir? İşte bütün bunlardan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sığınıyor. Evet asıl fakirlik neymiş? Kalbin fakirliğidir. Asıl fakirlik Asıl nimeti vereni unutmaktır veya o nimete nankörlük etmektir asıl fakirlik. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Bundan Allah Azze ve Celleye、e, sığınmıştır. Ve yine killet diyor. Aslında buradaki killet azlık, asıl azlık insanın sabır azlığıdır veya kendisine yardım eden kimselerin az olmasıdır. Aynı şekilde mal da azlık olabilir. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki veren el, alan elden daha üstündür diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine zelil olmaktan, yani insanların gözlerinden düşmekten, insanların arasında zelil olmaktan, hakir düşmekten sana sığınırım ya Rabbi diyor. Kardeşlerim insan nasıl hakir olur? nasıl zelil olur veya nasıl el üstünde tutulur? Eğer siz Allah Azze ve Celle hakkı ile kul olursanız Allah sizi sever. O zaman ne yapar? Cibrael aleyhisselamı çağırır. Der ki, ey kulum, ey Cibrael, ben falanca kulumu sevdim, sen de sevdiyorsun. Cibrael aleyhisselam menekleri çağırır. Ey menekler, Allah falanca kulu sevdi, siz de sevin derdiyor. Onun sonra menekler. Dünyaya iner ve insanların kalplerinde o kula karşı ne yapar? Bir kabul meydana gelir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine ya Rabbi hem zulmek, zulmetmekten hem de zulme uğramaktan sana sığınırım diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Çünkü zulmetmek, bir şeyin hakkını vermemek, bir şeyin asıl koyulması gereken yere koymamak, Ve mazlum tarafından zalim olan kimseye dua edilmesi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٍ Sakın dur, mazlumun duasından kaçın. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur. Bir kafir bile mazlum olsa ve dua etse muhakkak ki o mazlum olan kafirin duasını bile tutar. あの時はあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあな あ1 683 numaralı Ebebül Mufret hadisinde Enes radıyallahu anhudan gelen rivayette yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çokça yaptığı dualardan bir tanesi Allahumma ya mukallibel kulub febbit kalbi ala dinik ve bir rivayette ala taatik. Ya Rabbi beni ey kalpleri evirip çeviren Rabbim benim kalbimi dininde sabit kıl diyor. Allah Rasulu Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim özellikle bu tür dualar, yani sahabeden gelen Allah Rasulu Aleyhisselatü Vesselam bunu çokça söylerdi niteliğindeki duaları biz Müslüman olarak da Allah Rasulu Aleyhisselatü Vesselama uymak adına ne yapmamız güzelce ezberlememiz ve o şekilde o duayı hem seçdemizde namazımızda seçdemizde hem de duamızda yapmamız çoluğumuza çocuğumuza da. Eşimize de bunları ne yapmamız öğretmemiz gerekir diye gerekmektedir. Şimdi kardeşlerim, bu müseleme aradığı Allahu anhadan gelen、e, rivayettedür ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çokça yaptığı dualardan bir tanesi de ya mukallib al kulub, sabit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, benim kalbimi dininde sabit kıl duası diyor. Bu nüzene ben dedim ki.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 やらび、ビゼヘダイティティクトンソンラ、カルメゼ、ドリオンダン、アイルマ、リヴァイティノコデデュアリムランソレセイ、セケゼンジャイティケメダン。えっと、ラッバナ、ラッツォゼコルーバナ、バーディーティケナ。やらび、ビゼヘダイティクトンソンラ、カルメゼ、ドリオンダン、アイルマ、やらび、アメンやらび。えっと、おとぅ、セクセンドッツ、 gelmiyor, namazındadır. Ve Burak Fır <gülüyor> ad-ı <gülüyor> Allah'ımdan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım gökler dolusu, yeryüzü dolusu ve bundan sonra dilediğin herhangi bir şey dolusu ham sanadır. Allah'ım beni dolu ile, kar ile ve soğuk su ile temizler. Allah'ım beni günahlardan temizler ve beni sırtlı beyaz elbisenin kirinden、hmm. arındırdığı gibi günahlardan arındır. Amin ya Rabbi. Amin. اللهم لك الحمد اللهم d, d, gibi, bir üm, d ve am, an, ken, u l ve bir ette, l a h u m m a hamd sanadash Didi misgibi du'anun adabundam bitanasi Allahumma hamd sanadash Be Allah Rasulullah alayhi salatu was salam Rukudam namazdaikan do rudu zaman n e t h e r d ل ل a m i Allahu l ح m a n hamida Be rivaiate de s وَمِلْ أَمَا شِيْتَ 私たちは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、ا なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな ل は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ و た و あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな dua'nın kabul edilme sebeplerinden bir tanesidir. Semiyallahuliman Hamide, Allah kendisini hamt eden kulunun duasına icabet eder, icabet etmiştir. Demek hamt nedir? Çok önemlidir kardeşlerim. Tabii ki burada yani Semiyallahuliman Hamide, Allah、e, hamt edenin kulunun duasına icabet etti. Ki burada işitti manasına işitti kelimesi kullanılmış, fiili kullanılmış. Buradaki tabii ki hakiki işitme manasını da ne yapmaz? İbtal etmez. Ve min el semavati ve min el art. Yani gökyüzü dolusu, yer dolusu hamd. Ki burada Allah Azze ve Celle'ye hamd etmenin çokluğunu. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini ne yapamayız? アラハゼヴ l ジェンレ z e v e ードル l ウヤラー v e r m i ム o l d エニズビレボハムド e n ヴェジェンレンベルミ e r i n e g テ t ンシュクルヌユリネゲテルメ k r ス n ュ z ル eda e t m i ミシュウォー s ス n ンス もう一つの人 n e g e t の r m e k t e n ben う一つの人は、もう一 a の人は、も i 一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、 アラジェフジェンのトラフィディオスンスプソイスディアンスラーム。アラハマトハニービルバラディワトエルジーワルナイルバーティーヤラビードドゥルイラカラバエソウクスイラベネテメズレヤラビーヤネブウチセイラアルトクキルデンヘチピルエセルネアプマソンブナハタンヘチピルエセルカルマソンテクエエルビセネン アラハンマタヒャンニーメンディノークヤラビーベニグナハラムダンテミズデーワナッキニーカマユナカサウブルアビヨドメンデンエスナスルキベヤズビーエルディセーキルダンテミズデニューサーベンベヤズオシェキルデーカルユーサーネディアカーギビベヤズ Aynı o şekilde benim günahlarımı da tertemiz kıl. Kalbimi günahlardan arındır, kalbimi tertemiz kıl yarabbi. Özellikle beyaz elbise, çünkü kardeşlerim beyaz elbisede ufacık bir kir olsa hemen ne yapar? Kendini belli eder. Ama tertemiz olursa ne yapar? Parlar. O yüzden nasıl ki beyaz elbise kirden arındırılıyorsa, arınıyorsa benim kalbimi de aynı o şekilde kirlerden arındır. あらんどりあらび。あみ。ああ。 アメンヤラッピ。アッチ。おこむしおうどんのすはデスキ ت ディカー。ミス・ヘルキズワー م スバンレス。あら ن ん。 her türlü yani sağlıklıyken hasta olmaktan işte zenginken fakir olmaktan elden ayaktan düşmekten ofec etenakmatik ve senin intikamının veya senin azabının ansızın gelmesinden ve her türlü öfkenden sana sığınırım ya Rabbi diye ne yapmıştır Allah vasıru aleyhisselatu vesselam Allah'ın cizalandırılmasının ansızın gelmesinden ve Allah Azze ve Celle'nin öfkesini çeken, öfkesini celbeden veya öfkelenmesinin sebep olan her türlü işte haramın işlenilmesi, her türlü yasakların işlenilmesi veya emredilmesi emredi gereken şeylerin terkedilmemesi gibi şeyler sonucunda Allah Azze ve Celle'nin öfkesini kazandıran Her şeyden de sana sığınırım diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Allahümme Amin. Evet. Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sığındığı her şeyden biz de Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. Ee, Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'ın Allah'a sığındığı her şeyden biz de Allah'a sığınıyoruz. Ve yine Allah Rasulullahi s a l l a t l a h u salam'in Allah Azza ve Jalla'din istediği bütün hayırları bizde Allah Azza ve Jalla'den istiyoruz. Ve yine Allah Rasulullahi al s a ığ l l a t l a h u salam'in Allah'a sındığı bütün şer olan kötü olan her şerden şeyden de yine Allah Azza ve Jalla'ye sönüyorsunuz. Allahumma amin. s u b il h a n、e、a k e Allahumma wabihamdik. e s h h a d u an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ileik. Waakhiru da'wana. ان الحمد لله رب العالمين